Açık dergi. Anneler evet. buluşmuşlardı. <gülüyor> biz evet. yayında duyuramadık çünkü kendi işlerinde bir organizasyonlarıydı dediğimiz kadarıyla. Evet bu aslında iki gün önce yanlış hatırlamıyorsam e, valinin açıklaması e, sonucunda yavrularınızı da e, oradan çıkarın artık orası güvenli değil açıklaması yapmıştı. Bunun üzerine anneler oradan yavrularımızı çıkarmıyoruz hatta biz de gidiyoruz diye bir zincir oluşturdular hatta. E, şimdi Video Occupy'in aslında bu bir kaydı. Onlardan e, izin de alarak e, koyduğumuzu hatırlatalım. İnternette bulmak mümkün. Bir kısmının hepsini değil. 3 dakikalık bir kayıt evet, bu. Evet Video Occupy'a da bu arada talep çok büyükmüş. Youtube'a benim baktığım 18 tane video koymuş evet. çok da malzeme var. Bu denişin görsel belleğini oluşturmak için kurulmuş bir organizasyon. Evet bu arada Video Occupy 2000'den biraz önce Özgeçelik Hasan'da konuşma imkanı bulduk. Ee, bir havuz oluşturulduğunu zaten daha önce de söylemiştik ama evet. belki buradan da e, küçük bir anons olabilir. Özellikle e, 30 Mayıs öncesi yani bu direnişin ilk başladığı ilk 3 günün görüntülerinde, ham görüntülerinde e, bazı eksiklikler varmış. Eğer elinizde böyle görüntüler varsa Hı. hem tabii ki hukuki sürecin devamı için hem de Video Occupy'in bir toplumsal dokumentasyona onu dönüştebilmesi Için video kübalesi iletişime geçebilirsiniz diyelim ve bir anneye kulak verelim şimdi. İlk başında ben bu çocukları anlayamadım. Yani hiç anlayamadım ne yaptıklarını, ne yapmak istediklerini anlayamadım. Bizim zamanımızda düşünmemize bile engel oluyorlardı. Biz düşünemiyorduk. Bırakın düşündüğümüzü söylemeyi düşünemiyorduk bile. Uzun süre ben oğlumla ilgili şunu düşündüm. Benim oğlum 91 doğdu. Gençlik üniversite yıllarımda bir sürü hareket gördüm. O benim zamanında işte 12 Eylül döneminin çocuklarımda. 90'lı yılların çocuklarına bakıyordum, yargılıyordum. Ne kadar dünyadan habersiz, ümidimi yitirmiştim yani. Ve sonra bizden bile bu gençliği gördüm, heyecanlandım. 50 yaşındayım, buradan gitmek Aynen, yani. istemiyorum, istemiyorum. çalışıyorum. nefeste içim. Gece saatli buradayım, saatli sabah hiç yok. değil. Aynen ben de öyle. Hiç bırakmayı da düşünmüyorum. İstanbul programımızda rahatsız edeceğimiz evet. çok, çok heyecanlandım. Gerçekten. Bence, bence. Çok mutlu. O kadar ben bu çocukların her zaman bak çok yaratıcı. Ben biliyorum. Düşünüyordum ama, ama bir türlü göremiyordum. Ellerinde bilgisayarım, telefon, e bilgisayarın başında bir akşama kadar bilgisayar başında. Bu çocuklar niye böyle? Meğerse çocuklar korkunç bir hekim sağlıyorlardır, bilemedik biz, ki. Biz her yürüyüşte vardık, çocuklar hep arka plandaydı. Niye öne çıkmıyorlar, genç onlardı, üzülüyordu. Biz her yürüyüşte kadın <gülüyor> vardı, kadın evet. haklarında vardı, hepsinde vardı. Sağ olsun Tayyip, <gülüyor> çocuklarımızın yüzünü gösterdi bize. Onu sayısıyla. Teşekkür ediyoruz herkes Tayyip'e. Herkesin birlik oldu. Et Video Occupy'den. E, nakden aktardığımız bir kayıttı dün e, annelerin varlığı söz konusu oldu. Evet epey, epey zaten ordlardı aslında da gösteriler diyelim hatta bir zincir de oluşturdular evet. polisle taksim Kesi park arasında Dün önemli anlarından bir tanesi de esasında evet, İstanbul'da bütün bunlar olurken Ankara'da bu kadar e, neşeli değildi diyelim hatta en iyi ifadeyle e, polis saldırıları devam etmekte göstericiler de sokaktalar. Ankara, Diren Ankara, e, hashtag'i dün kullanıldı. Evet, Gezi Parkı'nda da e, aslında sürekli hatırlatıldı bir şekilde slogan halinde. Yani evet, Ankara. Ankara hareket ediyor, sürekli hareket halinde. Şimdi Gökçer Tayıncıoğlu'na bağlanıyoruz, Milliyet Ankara muhabiri. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok, Çok teşekkürler. teşekkürler. Nasılsınız? Valla iyi olmaya çalışıyoruz Ankara yoğunluğunda. Evet. Bir yandan da takip ediyoruz işte gece gündüz birbirine karışmış durumda. Evet, evet aynı, aynı şekilde esasında gerçekten gece gündüz karıştı ama siz e, sizin yoğunluğunuz buradakinden İstanbul'dakinden biraz daha farklı. Dün e, sürekli müdahaleler oldu, polis müdahaleleri oldu. Bugün bildiğimiz kadarıyla Güven Park'ta bekleyen bir grup var. Polisin hı hı. de onlara eşlik ettiğini biliyoruz. Kısaca aktarır mısınız neler olduğunu bu son iki gün içerisinde özellikle? Aslında e, sadece son iki günde son beş gündür, altı gündür Ankara'da şöyle rutinler gelişmiş durumda. E, böyle değişmez bir senaryo gibi. Hı hı. E, bir güven parkta iş çıkışında bekleyen, e, trafiği kapatmayan, e, sadece güven parkın iç kesiminde odaklanmış bazı kalabalıklar oluyor. Onlar basın açıklaması yapıyor. Ee, üç gün önce onları orada beklenmemesi halkında meraklı bakışlarla yanlarında durmaması yönünde anonslar yapıldı ve hı hı. akşam saatlerinde bir müdahale oldu. Daha sonra Güven Park sürekli bir müdahaleye açık nokta ki Güven Park'ın bir kapısı aslında başbakanlığa bakar. Yani güvenlik güçlerinin de özellikle burada durdurmayın şeklinde talimat aldığı söyleniyor. Hı hı. O müdahaleden sonra insanlar kitaplarıyla Güven Park'a gelmeye başlarlar ve sadece kitap okuyorlar. Hani bir parkta zaten olağan yapılabilecek diye. Evet. E, topluca kitap okunuyor, dövizler akışları olmuyor ama polis de nezaret ediyor. Güven Park'ta iş çıkışlarında hava kararına kadar öyle bir mesai görmek mümkün. Evet. Onun dışında o rutinlerden bir tanesi e, Dikmen Caddesi ki özellikle Alevi nüfusun, çok yoğun yaşadığı bir bölgedir hı hı. Her gece Yani olağan, yani Her semtte mutlaka oluyor da Bu tencere tavayla çıkmak Dikmen'de hakikaten çok kalabalık yürüyüşler oluyor Ve bunlar Emniyet Genel müdürlüğünün Ne kadar inen bir caddesi vardır hı hı. Oraya kadar mutlaka iniyorlar Birkaç gece önce onlar müdahaleyle Karşılaştı ama Hala her akşam inmeye devam ediyorlar Bir diğer buluşma mekanı Kuğulu Park hı hı. Kuğulu Park'a polis müdahale etmiyor e, kontrollü tutuyorlar e, Ama iş çıkışında Tunalı İlmi Caddesi'nin de büyük bölümünü e, Kapatacak şekilde Halk orada toplanıyor ve sığmıyordu o parka Kurulu Park çok büyük bir park değil Hı -hı. E, Bilmeyenler için özetlemek gerekirse Aslında yani 2000 bin kişi maksimum ayakta dursa Sabileceği bir park o yüzden caddelere Taşıyor insanlar orada e, Orada neşeli bir atmosfer var Açıkçası müdahale edilmediği için ama ee, özellikle Kızılay'a müdahale haberlerinden sonra şöyle de bir e, rütuf gelişti. Kulu Park'taki bir bölümü insanlar caddeyi de kapatmamak için Kennedy Caddesi diye bildiğimiz Atatürk Bulvarı'ndan Kızılay'a çıkan e, caddeye doğru yürüyüş yapıyorlar. Polis de Atatürk bulvarı Kızılay adını kapatmamak için mutlaka orada önlem alıyor. Ee, Kennedy Caddesi de her akşam 11-12'den sonra barikat kurulan ee, polisin de müdahale ettiği bir yere dönüşmüştüm de. Bu müdahale e, şimdi o kadar da çapı arttı ki e, bir biçimde işte akreplerle tomalarla evet. önce müdahale ediliyor. Sonra herkes kaçışıyor. Ee, Esat Caddesi dediğimiz Bestekar Sokak, e, Kuğulu'ya açılan diğer sokaklar. Hı hı. Buralarda sokak sokak müdahale devam ediyor. Dün gece de dört gözaltıyla sonuçlandı. Hı. Önceki gecelerde de yaralanmalar ve gözaltılar oluyordu. Eee her akşam hani gazetecilerin mutlaka bugün de olacak diye baktığı şeyler aslında e, tunalı 20'deki müdahale ve Kennedy'de şey tunalı 20'deki Kuğulu kulu parktaki topluma ve Kennedy'de Hı. müdahale e, bir diğer alıştığımız şey de e, kulu parkta sabah baskını yapılması evet. e, Kuğulu parkta da sayıları çok da olmayan ama e, çok barışçıl bir biçimde kendine de pasif birinici diyen e, gençler çadır kurup günlerdir orada kalıyordu. Önce şikayet var gerekçesiyle bu çadırları topladılar. Sonra bir kez daha gençler çadır kurdu. Bir sonraki sabah bir kez daha aldı bu çadırlar. Nihai olarak üç sabah önce e, yani bayağı kararlı bir biçimde gelip çadırlara ve diğer materyallere, afişlere el koymuş, şikayet olduğu gerekçesiyle. Evet. Ve bunun üzerine gençler sadece battaniyeleriyle geldiler. 2 gün böyle kalıyorlardı. Bu sabah itibariyle gelip battaniyeleri de aldı polis. E, burada yatılamayacağını evet. açık olduğunu ama e, kimsenin kalamayacağını bildirdi. Bunlar e, Bugün tekrar e, Twitter aracılığıyla e, kul farklı şu ihtiyaçlarımız var diye evet. halk arasında bir bildirim oluyor. Zannederim bugün de ee, sabahlamak isteyeceklerdir orada Ya da parktan ayrılmama niyetindeler evet. ee, Ekstra bir durum ee, Üzücü de bir haber Eten Sarı Sulu'nun evet. ölüm haberini aldık Şu anda e, Adli Kurumu'na götürüldü cenazesi ee, Büyükçe bir kalabalık oraya doğru Gidiyor ama otopsinin bugün yapılmayacağı Söyleniyor muhtemelen yarına kalacak daha önce otopsiye avukatlarının alınmaması yönünde YouTube kurumundan bir görüş bildirilmişti. Evet, evet. Ama biraz önce avukatları yarınki otopsiye kendilerini değişik edebileceği bilgisini aldıklarını aktardılar. Ee, şu anda durum bu. Ee, biz yarın burada hem bu protestoları hem otopsiyi hem de AKP'nin yapacağı mitingi bekliyoruz. Evet bugün 7 itibariyle de yani yaklaşık yarım saat sonra geçirilen adli tıp önünde e, Temsar Esul'ün ailesi bir e, açıklama yapacakmış. E, bizim elimize ulaşan öyle bir haber var. Evet, ee, evet yarın da AKP'nin mitingi var. Bu da epey önemli. Pazar günü de zaten İstanbul'da, İstanbul'da Karzıçeşme'de olacak. demiyorum Umarım kötü sürtüşmeleri sebep e, vermeyecektir yani, bu miting. Ankara'daki miting e, mekansal olarak çok uzakta. E, yani bugün mesela ekstra bir durum e, hani nasıl diyor çok bilmiyorum ama taksiciler, doğumuşçular, halk otobüsçüleri Ankara'da bir eylem yaptı. Yani trafik saatlerce kilitlendi. Hı -hı. E, sanırım hani trafiği kilitlenmesi tepki olan tek kesim bu çapulcu kesim. Diğer kesimler kilitleyebiliyorlar. E, yani Topluca bayraklarla işte ekmeğimizden oluyoruz bu eylemleri bitirin diye bir eylem yaptılar. Ee, hani bugün yani gündüz saat çok fazla bir şey olmadığı için e, bu nedenle bir sürtüşme yaşanmadı. Ama yarın da olacağını sanıyorum çünkü e, hem geçen haftadan bir deneyim var. Yani çok fazla merkeze protestoların olduğu bölümle o kesim yüz yüze gelmiyor. Yarınki miting de Sincan'da oldukça uzak bir yer orası. Evet. Gene ee, çok fazla bir şey olacağını düşünmüyoruz açıkçası. Bir de zaten Gökçel bir rutin demeniz de oldukça manalıydı bence. Yani Ankara'da bu gece gece ve gündüz, yani gece çoğunlukla hareketlilik durmuyor. Esasında bu bir nevi bir direnç gösterme, bir nevi, bir nevi değil tam olarak direniş esasında. Yani kitleli karşı karşıya gelmek de değil zaten mevzu anladığım kadarıyla ve oradaki göstericilerin de Artık zannederim alana iyice hakim oldukları gibi bir gerçek de var. Orada varlıklarını sürdürmek manasında burada... Sürekli olarak bir inatla, hani her gece müdahale olmasına rağmen oraya gidiliyor. Bir kalabalık toplanıyor mutlaka. Evet. Hı hı. Peki çok teşekkürler Gökçer ben Tayıncıoğlu. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. İyi, sağ olun, iyi akşamlar. Hoşçakalın. Evet bu i̇yi arada... E, pek çok malzemeyi ekonmuş oradaki direnişçiler için az evvel bilgisini verdi. Bunlara e, şeyler de dahil. Gözlükler ve gaz maskeleri de dahil. Onu da belirtmek lazım. Evet hepsi suç unsuru çünkü. Değil mi? Muhtemelen o yüzden. Evet. Şimdi araya gitmek zorundayız ama aslında araya gitmeden önce birkaç gündür elimizde olan bir mektubu çok kısaca bir dinleyici mektubunu hatırlatmak istiyorum. Sonrasında kısa bir ara vereceğiz. Eskişehir'den bir e, dinleyicimiz bundan birkaç gün önce bize ulaşmıştı. Gülfer Kırbaş e, şöyle diyor. Yayınız için teşekkür ediyorum. Eskişehir'den de bahsetmenizi isterim. Bahsetmişti. Olabilirsiniz. Kaçırdıysam. Kusura bakmayın demiş ve biraz genel olarak Eskişehir'deki atmosferi anlatmış. 31 Mayıs'tan beri Çatış ...2 Haziran'dan bu yana kesildi ancak Espark AVM olması çelişkili görünse de demiş... ...Espark önünde 300'den fazla çadırla bir direniş alanı oluşturuldu. Trafiği kapattık, toplanabileceğimiz merkezi bir kent meydanı veya parkı olmadığı için bu alanı tercih ettik. Eylemciler genel olarak öğrenciler her akşam yürüyüşlerde halktan da katılım oluyor demiş. Yemekten kitaba kadar destek hiç eksik olmuyor. Her şey ücretsiz. Gezi parkı ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bir direniş üniversitesi oluşturulmuş ee, ayrıca orada. Bütün bunlarla beraber her an alana müdahale olabileceği korkusu yaşıyoruz. Korksak da inancımız korkumuzu yeniyor ve gece gündüz alanı canlı tutmaya devam ediyoruz demiş. Bundan birkaç gün önce Gülfer Kırbaş bize bir, böyle bir haber e, vermişti. Eskişehir'e şimdi kadar bu alanı Anlamadık ama yine de böyle dinleyicilerimiz sağ olsun onlardan gelen haberleri de evet. aktarmak önemli sanırım. Evet ufak bir aramız olacak. Açık dergi